815. konu, Ebu Reyhane'nin tefekküre dalması, Ebu Reyhane bir gazadan dönmüştü, akşam yemeğini yedikten sonra abdest aldı ve köşesine çekilerek namaz kılmaya başladı, böylece sabah ezanı okununcaya kadar bulunduğu yerden ayrılmadı, bunun üzerine hanımı, ey Ebu Reyhane, sen uzun bir süredir gazalara katılarak yoruldun, bu arada biz senin yüzünü dahi göremedik, acaba bizim senin üzerinde bir hakkımız yok mudur, dedi. Ebu Reyhane, evet, Allah'a yemin ederim ki senin benim üzerimde bir hakkın vardır, fakat ben bunu unuttum, diye cevap verdi, hanımının, peki seni bu kadar meşgul eden şey nedir, demesi üzerine de şunları söyledi, Allah Teala'nın cennet ve onun nimetleri hakkında söylediklerini düşünüyordum, dalmışım, kendime geldiğimde müezzin sabah ezanını okuyordu.